Alak suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı aşılar, aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku. İnsana bilmediklerini verleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir. Namaz kılan bir kulu, Peygamberin namazdan menedeni gördün mü? Ne dersin? O Peygamber doğru yolda ise, ya tutakvayı emrediyorsa? Ne dersin? O meneden, Peygamberi yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa? Bu adam Allah'ın yaptıklarını gördüğünü bilmez mi? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse, derhal onu anından, perçeminden, o günahkar anından yakalarız, cehenneme atarız. O hemen gidip meclisini kendi taraftarlarıyla çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, ona uyma, Allah'a secde et ve yalnızca ona yaklaş.